We dance, we dance, we dance, we dance, dance, Modern Sabahlar. Radio Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili. Sana severler gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak bizimle birlikteymiş bu güzel sabahta ateşe. Oh o no. ne? No, ne oluyor Şenol Bey? Abandınız helikoptere galiba. <gülüyor> şey, şey, helikoptere abanmaz diye bir şey olamıyor. Bir şey hepimiz biliyoruz camlara. Sigara içiyorum de camlara açık. Kapatın isterseniz. Şey. evet Şimdi helikopteri şu <gülüyor> ben <gülüyor> ki pervanı rahat duman çıkarsın diye ben bazen camlara açıyorum. sevgili dinleyiciler. ...bize saygılar sunuyorum. dinleyiciler bize bir taraftan... ...sevgile gelir. Başlarım başlayabilir miyiz? Şenol Bey anladım. Tamam. Haka anladım. Ben isterseniz... ...siz hiç uzatmayın. Ben özledim. Başlarım başlayabilirsek çünkü ben orada bir toparlamasını yapmam lazım. Ya ben anladım. Herkes de anladı. Şenol Bey hiç kasmanıza gerek yok. Yani diyeceğim şey... ...önce sevgi sonra saygı... Hayır. Efendim nasıl diyeceksin? Önce sevgi sonra mı saygı? Şey, Ben hangisini sundum şimdi? Saygı sundunuz siz. Evet, evet saygıyı sunduk. Evet sevgiyi mi unuttuk? Nasıl yaptık sevgiye? onu sevildi. İşte, ya yani Sevgi ve saygı çerçevesinde sıcak bir merhaba değil isterseniz. Aynen onu diyoruz. Sevgi dinleyicilerimize çerçevelerle saygılarımızı sunuyoruz. İçinde sıcak bir kahkahayı ile eksik etmiyoruz. <gülüyor> sallanıyor sevgilerim. Tabii ki bu sadece mutluluktan değil. Sadece hırslan değil. Sadece sevinçten değil. Bir taraftan da seninle birlikte olmanın elecanından teşekkür ediyorum. Çok sağ olun isterseniz şey İsterseniz hemen özet geçin. Özet geçecek bir durum yok sevgiler. Uzun uzun anlatma kaç gündür bağlanmıyoruz. Ya kaç gündür bağ? Şimdi sizin konuşma uzunluğunuz bağlanma şeyinize mi? Sıklığınıza mı bağlanın? Nasıl anlamadım Ben de tam saçma bir şey oldu zaten. Evet. Ee, onu dinleyicilerimizde herhalde biz <gülüyor> çıbalanıyorduk. Kimin uyarlık ettiğini? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Senin uyarlık ettiğini anlıyor musun? haberler lan haberler haberler bombesh haberler guzish güzel yani ne haber şey bak? Albüm falanmış ki. çıkıyor? Ya bırak albümde albüm boşver artık yani e, daha büyük bir bombayı patlatmak üzereyim. Senin de artık bunun için normal için. Şey abi, ben sizin hiçbir projenizde yokum. Onu en başta prensip olarak konuşmuştuk. Yani biz bir sizin deyiminizle kader ortaklığımız var ya. ya aynen bu yolun yolcusu artık. Dünya ahiret. Biz beraberiz. Yani bunu, bitti artık. Biz ahiretlik kurduk. Ben işte onun yok, onda yokum yani. Evet, onda yoksa Şu projemizde. Bu proje zaten hiç ne olduğunu bilmiyorum ama yok olduğumu siz bana güvenin yani. Ben yokum. O, o, o. içiniz rahat olsun onda. ama sevgiye gelin bu Bu biraz e, daha önceki işlerimiz hiç gibi değil. Hangisi gibi değil ya? Yani? yani hangisi gibi değil? Yani baya baya biraz bir proje. Ne musun? Kıllı proje derken Yani para çok sen tabii bu lafları bilmezsin bir şimdi inşaat sektöründe bu tip şeylerle konuşuyoruz İnşaata mı giriyorsun Şen Bey Yani inşaata girmiyorum Ben bir inşaatın yüzü örüyorum Hangi yüzde Şen Bey Yani ne diyorsun Ne kıskançlığını yapıyorsun şimdi Ne ilgisini, hangi yüzü? hangi inşaat yüzü örüyorum Yani zor dalı inşaatın <gülüyor> Ne gülüyorsun kızı Duydun herhalde zor dalı Zorda ne bileyim uzayda bir şey mi koydu Dünya yere geçirecek Zorda'nın imparatorluğunu Ne arkadaşım var ya lütfen Şevge Yagacım Zorda'nın işaret yeni bir projeye başladı Senin de o projede olmanı istiyorum lütfen Ne yapacağım projede ben ne anlarım ben İnşaatı ev Ne evi ne, Nerede bir dakika ya, Bakıyorum şimdi yavaş yavaş Zorda'nın ismini Zorda'nın güvencesini Duyduğundan da Senin de hoşuna gitti Siz ne yapıyorsun Şevge Bey yakala Para mı yatırdınız herhalde? Yok evet, bana geldiler Şenol Beyler'le bizim bir yüze ihtiyacımız var. Yüzdeniz para mıysa? Hayır oğlum reklamlarına şeylerine falan çıkacak adam. Ama aşağıya yapmayın hakaya. Hayır geldiler sonra da inşaatın olur musun? olarak Ama biz aslında en uramı hiç anlamadım. Öden, ne de, dedi? De. Yani ben o yüzden benim ağzım doluydu sevgiye gel. Ben de onlar hani bir ne diyeceğimi de bilemedim. Bak şey, sıcaklık olsun diye aynı ben sana dediğim gibi dedim. Adamlar ne dedi? Ben de bakıyorlar bana ne diyorlar bu diye falan diye. Onlar şöyle ben de biraz e, adamların tipine baktım. ve marka falan arabalar güzel dedim. bunlar da para verdi. Ne dedim ben de, ne dedi beni? Yani? Esas şimdi zorla inşaatın yüzü mü oldu. Ne evet. Hep mi yani? Her zor dalda siz mi? Hayır. Bir bu projede sadece. Nerede proje Şenol Bey? Yani güzel mi yani? Evler çok güzel. Bin lası Nerede? Yani yani biraz şehrin gürültüsünden uzak. Yani daha doğrusu Ankara'nın gürültüsünden uzak. Kırkale'nin biraz gürültüsüne yakın. Yani biraz gürültü. Yani, yani şehrin gürültüsünden yani Ankara şehrinin gürültüsünden uzak. Yeşilden ve doğadan da uzak. <gülüyor> Eşit dönüyor şey. Jette proje de ne belledi daha başı konakladı çok güzel. Selbi ya, ama yapan, de balık Gel kazıklamaya hayır alakası yok da başı başın Ya yap... yeah. başın konaklara çıkmış Etrafımızda bir takım da falan. Bu mu şarkıydı Gör elleri kurtlar uluyor Yes doğasından in zaten. <gülüyor> Bu şerkeni mi ev satacaksınız Şahane ya, Bey? Yavaş yavaş satacağız Bir iki şey yaptık. Goril Galio evinin içinde. Dervaçı kordakların güzellerinde bizi şiş alır. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi Dikkatli insanlar. Modern Sabahlar. Buyursun efendim. Çok teşekkürler. Ege. kısa kestim bugün. Bugün uzatmayayım dedim. Evet ya Aa, al, de bu kahvem kadar kadar mı? soğuyor diye. O zaman biz de bir şeyler söyleyelim bizim de kahvemiz var. Senin kahveniz soğuyordu. Bizim kahvemiz Doğru. termoslarda mı geliyor? Egeye, termoslarda sen Kahveniz siz demen çok dikkatimi çekti bay. Evet o o Gerçekten. elindeki kahve ayrılmaz bir e, nesliyim. İçindeki çocuk gibi bir şey. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün ayın 20'si. <gülüyor> <gülüyor> Saat 8.27. <gülüyor> Bir merhaba dinledim adam Adamdan böyle ne güzel bak bir radyoculuk eğitimi almış adam. Nasıl belli ediyor kendini yavanlık yok. Hemen tarihi vereyim, saati vereyim. Verdim bir de, gerisi koy yani. vergisi noktayım Ne oldu nokta bak. Çok tecrübeli radyoculuk. Bir şey radyo radyo ben ya. Hemen kulaklığını duyamadım ya ben demin ses gitti. Hay Allah. Bir tecrübe de bir yere kadar. Ee, yani bir. yani. Teknik olmadıktan sonra hangi tecrübe? Ama samimiyet var da. bak samimiyet. Olamaya girdiğin günaydın. Bugün 20 Kasım. 20 Kasım 2012. Saat 8.28. Oldu mu 8.28? Oldu. Oldu oldu. Senin için oldu Oktay. Teşekkür ederim. Sağ olun. E e bakmadan şey yap. E, Oktay Bey bugün bir heyecanlı biliyorsunuz. Yarın evet, geleneksel yana seferini başlatmak üzere. Temaslarına başlayacak. Temaslarına yurt dışına... Yani daha doğrusu yurt dışında başlayacak. Oktay demeci Viyana kapılarına dayanmaya hazırlanıyor şu anda. Evet. Ki daha önce de mükerrer defalar dayanma girişimleri oldu. <gülüyor> daha önce bundan 8 sene önce bir girişim mi olmuştuk? Eylül... O zaman girememişti. Aa, doğru sen balayında gitmeye çalışmıştın ondan sonra... Bir dinleyicimiz yüzünden gidememişti diye hatırlıyorum. Sayesinde Fahir. Hayır yüzünden demeyin ötürü değil. Yok, sayesinde. Yok, yok ya bayağı yüzünden diye gidememiştim Senin, yani. Seninle yüz yüze görüşmek için vizeni vermeyi bir gün erteletip Bütün planların alt üst olmasına neden o, olan çılgın Türk'ten bahsediyorsun. O e, muhterem kısa ben. boylu o e, muhterem. Kas, kaslı yapısıyla. Kaslı bacak. E, o dinleyicimize buradan selam olsun diyorum ama ki. sonra çok pişmanım. Her hafta Okta'ya bir vize gönderiyordum. <gülüyor> evet ama sonra bıraktı. Vizecilik işini de bıraktı. Vizeciliği bıraktı. Bu arada söyleyeyim. Rüzgarı sonra, da şey işine girmiş diyor. Ne burada. işine girmiş? İşte boya falan satıyorum. Hadi ya. Ha. Ama o da tutmamış galiba öyle diyor. Allah yani. Allah o niye tutmamış ya? <gülüyor> Onda da benzer hadiseler yaşanmış. Ya bu bize hakikaten garip bir şey yani. Şimdi sizin için garip. Ben yeşil pasaportum olduğu için ee, kendi adıma çıkmış yeşil ya pasaportum olduğu için. Ben, ben geçen uluslararası şey ne mahkemesi var kadar uluslararası? Lahey. Lahey divanına çıkıyor. Hey, hey, hey, lahey, hey, lahey, hey, lahey, lahey, lahey, lahey, lahey. divanına rahat <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat çıkabilirsin. Şu tamam, şu böyle rahat uzat. <gülüyor> Şu adamın yanında ezik kalıyoruz diye. Vallahi şey. ya bu adam bizi hakikaten mağdur ediyor ya. Ama bu hakikaten. adama yeşil pasaportu deliliyorsa bize de bir şekilde bir renk bir şey verilmesi Ege bir gün lazım. getirsene pasaportunu ya Getireyim valla ya. Hiş, hafta sonu versene biraz. Ama bir ben döndükten sonra getiririm. Yalnız pasaportu full veririm full isterim ha. Ha ona göre ha. Dün İtalyanlarla sohbet ediyordum ben bizim dükkanda. Nece? Ha. İngilizce. Ha. Çünkü öyle bir Anadolu İngilizce. Anadolu Lisesi'nden mı <gülüyor> sohbet ediyor. Ben de akşam sohbet ettim İngilizce. <gülüyor> Aynı Ne konuştunuz siz? kafasında Ege şey olmadığı için vize kavramı He. bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yani şimdi işte bizim Alişan'la sohbet etmişler. Alişan'ım keşke ben de gelsen falan filan İtalya'da. E, gel falan filan diye. Alişan da vize falan filan diye bunları anlatıyor. Sonra ben adama vize kavramını anlatmaya çalıştım. Mesela dedi ben Türkiye'ye gelirken hiç vize gerek yok. <gülüyor> İspanya'ya gidiyorum vizeye. Ya sana gerek yok tabii. Ne bir şeyler anlatmaya. Hayır orada bir tane ufak bir ID mesela bütün Avrupa'da dolaşabiliyorsunuz falan. Sen ondan mı bir, bir ara eve gittin geldin adamlara yeşil pasaportunu getirdin. Ne pis herif oldu ya. Müşterileri artık yeşil pasaportunu gösteriyor adam. Adamlar fotoğraf çektirdiler ya yeşil pasaportla. Yerine da sıradan pasaportu getirdin mi? Sıradan pasaportu var bitirdin ya. Laci var. Laci Dükkanda bıraktım ya. Dört kere aramış beni ya. Yeşil pasaportun adı ne artık ya yeşil pasaportu. Yeşmaz. Hizmet değil. Us... Hizmet zaten gri. Genel mi? Genel yeşil Genel pasaport. Genel ötekisi yeşil pasaport da var. gri pasaport da var. Hizmet o hizmet Allah, onu Allah ondan da vermediler Ondan mi? vermediler. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da alsana dedim. Onda eş durumundan olmuyormuş. Eş durum, neden dolayı oluyormuş onda? Onda hizmetin İş varsa. durumundan oluyormuş. Eş durumundan değil. eş durumundan. Hoppa evet. Evet. İspanya'ya uçan İmren Aykut'un başına gelenler. 1987. <gülüyor> Zannetmeyin 2012. Ben ne dedim? En başta tarih vermemin bir sebebi var. Herhalde. 2012 İmren Aykut'u hatırlıyorsunuz. Evet. anap döneminde bakanlık görevinde olan Hangi bakanlığı yapmıştı? Çalışma ve Sosyal Çalışma Sosyal Güvenlikti galiba. Bravo, hakikaten. Başka bakan bir şeyler daha yapmıştı galiba fardı mı? Bir şeyler daha. Sonra Aile Bakanlığı kurulmuştu. Aile bakanlığı, bakanlığı evet kuruldu evet, galiba. Kadın ya falan filan Aile Bakanlığı olarak bakan göstermemiz lazım avukmaya karşı erkek erkeke kadını nereye koyabiliriz diye öyle bir bakanlık yapılmıştı. Atatürk Havalimanı VIP salonunda soyulmuş. İsp İspanya'ya uçarken ondan sonra İspanya dönüşü... hırsız nasıl giriyor? O da VIP hırsız da vardır yani sonuçta. VIP onlara. Epey yüklüceydi demiş. Hadi canım. <gülüyor> Tabii. Epey yüklüceydi Ne kadar da demiş. demişler? Yurt dışında uluslararası bir toplantıya gidiyordum. Yanımdaki... Evdeki paranın hepsini almıştım demiş. <gülüyor> yok yok öyle dememiş. Yanındaki paranın hepsini çağdılar demiş. Emren Aykut da tam benim gibi bir insan. Ben de bir... Hatır Çok merak ediyoruz. Emren evet, Aykut da benzer özelliklerini bulmuş. İki fotoğraf koyacağız gazeteye. 3-4 yıl önce şey olmuştu ya ben de stüdyoda cüzdanımı düşürmüştüm de bulamamıştım falan. O günü tamamen şey derdi de. Hayır kimlikler değil kimlikler çıkar paraklar kayboldu. Herkes tam tersiz. Ay kimlikten kim çıkaracak falan? Ne olacak kimle? işin gücü yok Git işte iki dakikada. Sonra bulunmuş da mı senin? Bulunmuştu cüzdanında. ben. Bir gün sonra neyini hatırlamadım? Studio'dan bulunmuştu. Evet. Başına ne geliyorsa hak hakeden adamın küçük bir anısını dinlediniz. Studio'ya koymuş ya gidinciler. Bir gün sonra. Gidiyor. Kayboldu. Da... Duygu duygu bulmuştu değil mi? Evet. Sen ona bir şey muştulamış mıydın duyguya? Ay böyle bulunduğu zaman şey. Evet ya. Baklava bir... aldım. yalançı Paranın dörtte biriyle. Yalancı. Dört diş. 40'da bir ilahım var lazım. Ya o paranın üzülmesi insanlar paraya üzüldüklerini <gülüyor> söylemeye çekiniyorlar cüzdanı. Tabii tabi maddiyatçı gözükmemek için ama senin öyle bir şeyin yok. Zaten yeşil pasaportun var. Benim o zaman cüzdanımda o zamanın parasıyla 60 70 lira para vardı. <gülüyor> Ki bu geçen nasıl üzüldüğümü anlatamam Kaç ya. sene önce bu? 2 3 Kaç? Canım olur mu? Daha dayısı. Daha değil. Da 3,5 ya. yani sene, sene önce belki. Bir kere Bir daha teşekkür mi? et Duygu'ya. Vallahi teşekkür Yat, ederim. Duygu'ya teşekkür teşekkür ediyorum. Ben teşekkür et hem doa et. Ettin mi doa? Et bakayım şimdi burada duanı. Etti Fahir. İçinden etti. Evet, fark et. Dışımızdan duaları i̇şte bak, cuma günü edeceğiz. Ne kadar benim. Dün Ordu Spor trabzon Spor maçı vardı biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Ordu Spor taraftarı ne bir dakika Ordu Spor taraftarı Trabzonspor otobüsü zannederek kendi otobüsünü taşlamış diye bir şey okudum ben. <gülüyor> <gülüyor> <Orgen> Trabzonspor'a <gülüyor> Trabzonspor sahasında iki bir yenildi Ordu Spor. Ordu Spor kafilesini taşıyan otobüs bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı ve bu grup taraftarı Ordu Spor'la olduğu anlaşıldı sonrasında. Bir şey sorabilir miyim? Anlaşılık mı oldu? Yani. Bu takım otobüslerin dışında yazıyor ya genelde. Abi demek ki yazmıyor ya bunda. Peki mesela taş atıyorsun. Ya da falan. yazıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> hani ben şey yapmıyorum. İki uçtur bu. Ya yani mesela taraftarsan hani bu derece maçlara gidiyorsan takip ediyorsan taş atacak geldiysen hani futbolcunu falan tanırsın ya. Evet tabii canım malzemeciyi bile tanırsın. Karanlık yani, Karanlıksa demek ki abi otobüsün için. Karanlık da seçemedik. Yenilmiş efendim. miydi Ordu Spor? 2-1 malum olmuş. E belki yenildiler diye Onlar, taştırmak evet. Sonra da ay yanlış otobüs zannetmişiz falan dileriz, dediler. Dileriz, dileriz. Bener ayıp oldu falan deyince öyle konuyu bağlamışlardır. Ya bir de belki de yö yöresel bir sevgi gösterisidir. Mesela Bizde yenilen taşlanır. Evet yani mesela evlenenlerin kapısında nar kırılır bereket olsun diye. Doğru ya. Yani öyle bir şey demek bir... Ki haberleri yoksa <Gülüyor> demek ki. Yok ya bayağı Trabzonspor otobüsü diye taşlanmış. Bir de zaten gerilimli olmuş herhalde maç biraz. <Gülüyor> Onun da şeyiyle. Ee, Ordu sporunun böyle bir şey var. Ondan sonra Türkiye e, bugün de şeyi konuşuyor. Acun Ilıcalının e, programından kovdu. Ne dün? Kızı konuşuyor. Ama o yani. E, İzledin orası. mi Faizan? Ben izledim. Ambe an, an izledim. Ben de izledim gece gidince. Ne, bir canım sıkıldı. Çok moralim bozuldu? Kızı mı? Acuna mı? Vallahi Acuna ve oradaki ünlülere. Tabii ki sinirlendim. Çünkü orada kızla hakkında konuşulacak bir şey yok zaten. Yani yani kızdan önce Acun ve oradaki tavır değiştiren ünlüler ve salon arkasına nasıl salonu aldı Acun. Daha doğrusu Acun'un arkasına geçmeye hazır salon nasıl ateşlendi ve heyecanlandı. Onu hayretler içerisinde izledim. Yani ilk başta kahkahalarla gülen salon bir 3-5 e, dakika içerisinde diyorsun. 5 dakika da değişir bütün ihtiyar dediği. Öyle şey yani ne oldu ben hiç izlemedim. Ben ya Bu, bu işte... sabah 5.30'da kalktım ayıptır söylemesi. Bunları okudum. Ne Ay, oldu acaba diye merakla. Sabah merakladım. tekrarı vardı izlemedin mi? Yani... Keşke iz, bilsem izlerdim ya. Şimdi en güzel bir de ben çok heveslendim. Çünkü parça yani beş neydi? Ben 5.30'dan beri acını merak ediyorum ne olduğunu. <gülüyor> Bak anlatayım sana. Hiç gündemi takip etmiyorsun. Hiç. Ne Vallahi. bir maçı takip ediyorsun. Abi ben ben uyduktan televizyon... sonra gündem gelişiyor. Ayıptır söylemişsin 5.30'da kalktım ama. Gece de 10'da yataktaydım. Yani. <gülüyor> O ses Türkiye var ya. Evet biliyorum. Çok güzel. Bir o tane, ses sensin diye dönüyorlar. E, o ses sensin diye dönüyorlar. Bir kızcağız çıktı. Kızcağız demeyelim. Bir kız çıktı. E, çünkü kızcağız demeyi pek daha de hak ettiğini zannetmiyorum ama neyse. E, kızıl mavi söyledi. Allah. Allah. Bir orada ben bir keyiflendim. Siz orada beni çaldıracaksınız hemen. Ege kalk. işte falan neresi orası hangi kanal? Artık kanalına kadar Star, da. Inter Star, Star, Star, Star Interstar. Star kanalı. Starı açtı. O kadar bir mesaj bana sadece. He. Ondan sonra kız söyledi. iki kişi döndü. Ki bunlardan birisi kimdi? Kim döndü? Ben şeyi, sonrasını izledim bak. Ya yani işte Murat Boz'da galiba hadise mi Sıkıldım döndü? ben çünkü ilk başını geçtim ben. Evet, kim i̇lk ne oldu? Neyse iki kişi döndü. Parça bitti. Ondan sonra kız da biraz bir özgüven durumu var. Ee, ondan sonra işte id iddiaya girmişler içeridekilerle de. 100 lira kaybettirdiniz ben. Üç kişi döner dedim. iki ya kişi döndü kızın Espriler, esprili kendine böyle güveni olan falan hmm. böyle bir e, şey olan bir değişik bir duruşu olan bir kız. Kız bu. Tamam. Ondan sonra işte böyle deyince senli falan diye konuşunca herkes gülüyordu falan filan böyle rahat tavırlarından etkilenmişti falan şey jüri üyeleri. Özellikle hadise hadisenin değişen yüzü hmm. hakikaten gerçek yüzü en son çıktı ya ortaya. Neyse. Ondan sonra birden böyle Acun işte sen nasıl sen dersin bilmem ne falan filan diye böyle bir, bir, bir şey oldu. bir Sende bir dengesizlik var dedi ama bu arada Acun sen diye konuşuyor ve kıza şeyi söylüyor. İlk tanıştığımız kişilere siz diye hitap ederiz falan ne böyle Doğru. bu tip bir şey var. Belki Acun kızı Eğitim yıllardır, yıllardır tanıyordur da kız Acun'u ilk defa tanıyor demek ki. Yok o, da o ki. küçücük bir kırılma noktası var Oktay ya. Çok incecik bir yer vardı. Şimdi onu da tartışma programında döndürmek istemiyorum da. Kız Yok, biraz, bir sen az söylemiş olsaydı çok iyi gidiyordu. Hayır yok. Orada kızın söylediği veya yaptığı hiçbir şey konuşulma, yani, konuşulmamalı. O, yani orada konuşulması gereken Acun'un, sevgili Acun'un da diyemeyeceğim. Acun'un <gülüyor> tavrı o ünlülerin tavır değiştirmesi ve Salon. Tabii, o... Acun tavır değiştirince mi bütün ünlüler? Ha böyle tamam patron böyle diyor. Tabii yani, Acun böyle sert girdi. Böyle biraz egosuyla beraber girişince Salon'u da arkasına aldı. Ondan sonra orada ülkemizin küçük bir şeyini izlemiş olduk dün gece. O yüzden biraz benim sinirlerim zıpladı yani. Güçlünün yanında yer almayı evet, severiz. Aynen öyle güçlünün yanında. Güçlün arkasında... ve güçlünün yanında yer almayı severiz. Aynı bizim gibi. Şey Hatice... Hatice mi? Hatice değil neydi sanatçımız? Hadise. Orada? Hadise? Evet. Hatice de diyebilirsin ama. Hadise Hanım ne yaptı? Kakara kakara Hadise gülerken anladım. yalnız sen şimdi terbiyesizlik orada bir terbiyesizlik olayla. Sen günümüze saygısızlık yaptın deyince Acun bir iki dakika falan geçti Arden. onu düşündü. Bir iç... Ben, şey ben nasıl yaptı. kıvırırım falan ha, diye düşünüyorum. Ondan sonra sen bize saygısızlık yapıyorsun diye e, bir şey suratına büründü. Ne oldu elendi mi kız sonra? Kaynanana kaynana evet. yüzünü takındı. Buyurun hangi takım alıyorsa alsın dedi. Elenmedi ya gönderdiler kızı hiçbir açıklama yapmadan. A -a. Teşekkür ederiz sana diyerek üstelik iki. Öyle bir şey var mı ya? Yani böyle, bu... <gülüyor> böyle bir itiraz etse ne yaparlar? Onu Lahaya'ya gidecek artık kızla. O da mı Lahaya'ya? Benle beraber Lahaya'ya gelsin. Siz akımışlar. neden burada? Benim şimdi arkadaşın Yeşil Pasaport'u. Siz beni acı şey yaptı, zorladı. Hı. İyi geçmiş olsun o zaman. Ne yapacaksınız? Seyrecek misiniz haftaya gene? Neyi? Programı. Mecburi Ya ben zaten ya? şeyden dolayı bu... Esnada yurt dışında son, olacağı için. <gülüyor> sonrasında <gülüyor> internetlerden gördüm yani. Kız ne olmuş ne olaylar falan filan diye. Peki Yoksa... olaylara şaşma kartını çekiyoruz o zaman hep Çek birlikte. bakalım. Sevgili dinleyiciler güzel bir şarkı dinleyelim ardından reklamlarla yaşalım eğlenelim Modern sabahlar bodan sabahlar Modern Sabahlar Radio Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 8.51 oldu saatimiz 20 Kasım sabahında Oktay Demirci'nin Tecrübelerinden biz de 20 Kasım 2012 diyeceksin abi Evet abi lütfen bu arada durduk yere Niye dipeç mod çalıyor bu adamlar Diyenlere de herhalde dipeç mod konserinde Bilet vereceğimizin sürprizini Şakala şaka <gülüyor> Ne oldu 17 Mayıs ne oldu geliyor mu ne oluyor Oktay biliyor, Geldi yani mi şey. gitti mi ne oldu Geldin var, gittin mi? Var. var mı bilet falan var mı dağıtacağız mı Şakada şaka dalatmayacağız. Neyse. O programını mı yapıyorsun diye? Ya. Ben, <gülüyor> ben, çünkü, sevgili dinleyiciler. ben senin soruların cevapsız kalmasın diye içgüdüsel olarak cevap veriyorum ama hiç yani şey yapmayayım yani. Tutayım yani <gülüyor> Sen resmen yayına karışmış Karışmıştı, karışmıştı. <gülüyor> adamın pozisyonuna düşmeyeyim yani. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> lütfen Alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız. <gülüyor> Bay Fahir Öğünç programı her zaman başlayabilir. <gülüyor> ne zaman başlayacağı belli olmaz. Nasıl ki modern sabahların sadece bitiş saati belli olan bir program olduğu gibi bir moddası var. Evet e, Oktay ne oldu? Ben, ben Aslan Bozulu'ya gazeteyi açtım ama 5 tane haber üst üste içimi bulandırdı. Ben sana vereyim. Sen bana ver Pilot, Oktay. Pilotların e, düş yaşamı diye bir e, şey... Pivotların mı? Pilot ya pilot. Avrupalı Pilotlar Birliği. Benim bunu zaten pilot diye anlamam lazım diyor. E hey, sen ne yapıyorsun? Niye, pivot niye ben pivot Sanki basketbolu anladım. çok evet, alakalı aklına... bir adamsın da. Pivotlar Birliği. <gülüyor> Avrupa'da 3 pilottan birinin 3 bir. Biz <gülüyor> ben biraz fiziksel <konuşalım>. <gülüyor> temas serbest mi? Fahir var. sorun sana. Sen ilet bana ben aynen nasılsa ben ayna gibiyimdir. Şöyle biraz bir dürtebilir misiniz parmaklarınızın ucuyla kendisini. Avrupa'da 3 pilottan birinin uçuş sırasında en az bir kere kokpitte uyuduğunu açıklamış. E otomatik İçi pilot diye demek. bir şey var. Otomatik ya. pilot zaten onun için değil mi ya pilot uyusun diye. Otomatik, yani o... otomatik alıyor, uyuyorum orada kestiriyorum. Zaten Yalnız, iki kişinin ya, değil, Ege, değil sen pilot falan olsaydın var ya yani... Hopasan Allah yani ne, ne zararım var benim sana bana mı uçağın başında böyle kere... şey diye bir konuşma yapacaksın Ya konuşma güzel olurdu konuşma ya, bir bürüt... şey değil konuşma hakikaten güzel olur ona bir şey demem ama yani sıfı uyurdu ya bu konuşması sırasında. Hayır canım o şey değil ki ya. Bu pilot değil ya. Otomatik pilot abi. Şok olarak otomatik pilot değil mi? <gülüyor> falan deyip bir de şey Ben bu. biraz empanadas deyip arka tarafa. Arka tarafa da geçebilirdi yani. Arka taraf diye bir şey yok. Nasıl uçakta? Uçak kokpiti tek hücre. Tek hücreli doğru. Hayır doğru. bir de yani çok da abartılacak bir şey değil ya. Yanında bunun yardımcısı var otomatik. Bu şey de uyku değil de haps diye uyumuyordur yani. Bak pilot bey falan diye dürttüğünde hemen haps diye ben kalkıyordur. Bir yani şey yapıyordur. Buradan ne yapıyorsun? Neredeyiz? Ne, ne yapıyor? Şey Kalkar kalkmaz vut diye şey yapmıyordu. Adam pilot olmadan <gülüyor> uyuma yerini hazırlıyor yani şu anda. Sensin arkasında da böyle bu. Burada bir tane küçük döşek getirir oraya. Ben kıvrılı verir oraya. Ayrıca uyudukları bir yer yok değil mi pilotların? Teker altında uyuyorlar Bagaj bölümünde. Açılmıyorlar sonuçta. Afiyonda çok Aslında çok rahat yani teker altında uyudu uyunabilir yani. Yani rahattır diye. Bir kere işte cockpit'e giriyordum. O da engellendi biliyorsunuz. Vallahi ben pilotların uyumasına karşı diyelim. Onun yerine ee, şey uyumasalar daha kötü. Uykusuz uykusuz. Ya bence de uyusunlar canım. Görev başında da ne, uyusunlar. Ne olacak uyusunlar Otomatik yani. pilot onun için zaten. Ne yapacak o kadar? Evet otomatik pilota bağladık. Bakayım bağlı mı? Evet. Bakayım bağlı mı? Bunu mu yapacak yani? Ya daha bire konuşacak içerisi. Başla başlıyor. İçerisini <gülüyor> yani yiyebilirsiniz. sevmediğim bir adamla da pilot olarak iki kişi oluyor ya pilotlar. Ha. Ya daha doğrusu iki ekip oluyorlar en az. Yani onunla da böyle uzun yol falan gitmek ne kadar sıkıcı ya. ya. Hakikaten aynı şeyde. Ee... Ne, ne diyor ona? Yani şimdi bir yardımcı pilot var ya. He. Yardımcı pilot esas pilota ne diyor? Abi diyor. Abi mi diyor? Hocam Osta, diyor hocam. Abi ben kontrol ettim otomatiğe bağlı. Bu arada doktor tacı etti mi herhalde bizim e, havacılıkla ilgili bütün bilgileri alacağımız dinleyicimiz. Bilmiyorum artık. O da uyuyor herhalde. <gülüyor> evet. Pilot, pilot Başka yorgunlu. Başka pilot dinleyicimiz var mı bilmiyorum. Pilot kadar yorulacak adam var mı dünyada? Evet, bence Yani ya. jet lag'den lag -e koşuyor. Yani orada 12 saat. Hadi bakalım sen yap. Sen güneş yap. Güneş oradan bir doğuyor. Tam bir güneş batarken çıkıyor. Ondan sonra bir geliyor güneş batmak bilmiyor Ama falan. Ama istemeyerek uykudan Ege bahsediyoruz biz. Bir yani... yıllardır pilotluk yapıyorsunuz. Biraz maceralarınızı anlatın. Oradan güneş batıyor çıkıyor. Geliyor oradan güneş... <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Yasin Kaybısuz. Yasin Bey hoş geldiniz. Var mı pilotlukla ilginiz? Aa, pilot değilim ama aa, kokpit işçide uğraşıyorum diyeyim. yani Elektrik elektronik mühendisiyim. Kokpitçilik yapıyorsunuz. Böyle. Kokpitçilik yapıyorum. <gülüyor> Kokpitçilik baba <gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> mesleği. Şey, Kokpitçi pilot, Yasin uyumaz. diye sizin sitelerde yeriniz var. <gülüyor> Doğru. Uy uyumaz mı dediniz çok pilot? Pilot uyumaz. Kokpitte uyumaz. Nerede uyur? Yani yer mi sorun? Yani, Yoksa... aslında, aslında şey hani böyle 24 saatlik uzak doğu uçuşlarında falan bir uygulama var mıdır bilmiyorum. Ama normal böyle 12 saate, 13 saate, 14 saate aşmayan bir şeyde uçuşta kokpitteki hiç kimse uyumaz. Yani bazı uçaklarda askeri uçaklarda işte bir pilot, bir first officer işte bir seyir sefer subayı olur. Bazılarında da Sivil uçaklarda mesela iki tane pilot aralarında krem farkı olmakla birlikte bir insıraktır ya da bir denetleyici vesaire olur böyle bir kadro vardır ve bu insanların hiçbiri uyumaz aslında. Yani teori, <gülüyor> uyumaması lazım diyorsunuz değil mi güvenlik açısından? Vekin o, o şey boyunca görevlidirler. Uyumaktan kasıt nedir burada? Sizin hmm. hmm. haberde. Nedir? Şudur. Şudur. İstemeyerek uyuklamak aslında aslında şey, kamu efekti dediğimiz bir şey var. Tünel etkisi. Ama tünel etkisi dediğimiz bir şey var. Normalde insan gözü işte saniyede belli bir frekansta, belli bir açıyla, belli bir dağılımda hareket eder. Sağ sola bakar, ayık ve görevi başında bir insanım. Ancak bir süre sonra yorgunluk öyle bir hal alır ki ...göz bebekleri ortada fokus olmaya... ...böyle yanlara fazla kaymamaya... ...yani insanın algısı yavaş yavaş... ...çevreye kapanmaya başlar. Ya daralır diyorsunuz. Bakacak yer yok diye pilot bakıyor bakıyor... ...en sonunda sonsuz ufuka bakıyor. An o mu? Aslında bakacak yer çok fazla olmasına rağmen... ...ucu yok adamın bakacağı yerim ama... Doğru, dünya kadar düğme var. Abi bire onlara baksın değil mi? <gülüyor> ama bir süre sonra yorgunluktan daralır. Bunun dışında başka şeyler de olur. Örneğin ne olur? Akşam biriyle tartışmıştır. İşini yapar görünüyordur. Gözler canavar gibidir. Ama kafası devamlı şey nedir? Evdeki tartışmadadır mesela. Gibi durumlar söz konusu olur. Ve bu tip durumlara incapacitation, kapasite düşüm adı verilir. Yani uyku demeyiz biz buna da hmm. kapasitede azalma deriz. de uyku demiyor mesela. O yatışa geçti. Beyler ben empanadası dediği zaman biz anlıyoruz ki Ege yatışa geçiyor. Yani ya. sizin dediğiniz kapasite düşmesi kafa durması gibi mi? kafa durması gibi başka bir şey odaklanma gibi işini işini unutmak, yaptığı şeyi unutmak gibi diyebiliriz. Aa, ve şey bu çok önemli bir sorun olmaya ulaşmıştır. Yani hmm. öyle bir noktaya gelmiştir ki istatistikler şeyi göstermektedir. Olan kazaların %50'ye yakını bir kısmına nedeni anlaşılamayınca belki pilota yıkılıyordur. Böyle bir şeye esrarısı da var ama %50'nin üzerinde bir kaza oranı a, pilotaj pilotfish İnkapacite işine, Pilotla kapasite düşümüne bağlanmaktadır bugün artık insan hata? faktörü hatalarına vesaire Hata deniyor değil mi ona? Biz onu hata diye okuyoruz değil mi orada veya evet. dinliyoruz? Siz nezis, hatası. Nezis şey olarak, terminolojik <gülüyor> olarak söylediniz ama bildiğimiz bir pilotaj Pilota hatası, değil mi o? Evet, evet, pilotaj hatası diye geçer literatürde ama aslında bu iş şey, yer personelinin de hatası, inkapacite işine girer. Yani yerdeki insanlar da bu tip insanlar yapıp pilotların başlarına bir takım şeylere yol açabiliyorlar. Breaking Bad'de gördüğünüz pilot... gibi. Evet. Evet, hataların büyük çoğunluğu aslında şeye bağlıdır İnsana bağlıdır kazaların Büyük çoğunluğu insana hatasına bağlıdır Dolayısıyla da bunları engellemek için Çeşitli yöntemler artık geliştirilmektedir Mesela Avrupa Birliği artık şey yapmak istiyor Pilotun mental kapasitesinde bir düşme olup olmadığını takip edecek bir takım şeyler. Hmm. Aa, araştırmalar yapıyor. Gerektiğinde eğer mental kapasitede bir azalma varsa pilotu hemen uyarıyor. Başka bir pilotu göreve çağırıyor vesaire gibi bir takım yöntemler geliştiriyor. e adında bir proje var. Türkiye Cumhuriyeti mesela bunun bir parçası. Hmm. Aslında biz de önemli bir parçasını biz yapıyoruz. Mesela. Kapasite takip kısmını vesaire. Valla bu, bu bizim bahsettiğimiz daha doğrusu okuduğumuz tamamen şey e, uyuklamak üzerine Yasin Bey. Yani yok, o da bizim şey, o aynı bu bir araştırma ya ciddi bir araştırma evet bu şey uyuklama değil oradaki orijinal şey değil bu mi şey, ha. Değil. ha orijinali uyuklama değil şey Dalma diyelim. Kendimden geçme. Yani içinden uzaklaşma. İçim geçmiş. Uzaklaşma içim geçmiş Dalmış işte ya, dalmışsın. Gülüm dalmışsın. Dalmışsın. Uyumuş. Uyumuş. Peki. Kafam başka yerdeydi. Ama benim... Kafam başka yerdeydi. Çok güzel bir açıklama. Düşünceme göre de bu adam böyle dalgın dalgın bir şey yapmasındansa yatsın bir kenarda uyusun. Bir zararı da Kokpitte... Normalde o adamın bir gece evvel adam gibi yapmış ve kokpitte için gibi olması Peki, gerekiyor. Peki mesela... Bir şey... Pilot arkadaşlarımız yorum yaparlar. Birazdan bir sürü pilot arar muhtemelen de. Arıyorlar zaten şu anda ama size son bir şey uğurlamadan önce ee, mesela bu uzun uçuşlar oluyor ya 3 pilot evet. oluyor 4 pilot oluyor falan o evet. mesela önde iki pilot otururken arkada da mı uyumak şey yasak, yasak. Yani şöyle uzun askeri uçuşlarda arkadaki o üçüncü kişi zaten Seyir Sefer subayı olarak yakıt uçuş performansı vesaire gibi bir sürü bir checklisti kontrol ediyor. Gerçi şimdi onun yerine de bir takım bilgisayarlar koymaya başladık uçaklara bu işleri yapacak ama yani şey arkadaki görevlinin bir sihir 24 saat yani ne kadar uçarsa uçsun işi var. Yani o şey hani istirahatlık bir pozisyon değil aksine son derece ciddi bir sorumluluk gerektiren bir pozisyon. Ee, dahası diğer iki pilotun da her birinin farklı farklı görev var. Belli bir jiyerarşi içinde. Ama yerine yeri kaç şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Yani ben hani bir mühendis alır da bir işle uğraşıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki sanırım yeryüzünde pilotluk kadar komplike bir iştaha belki kuramsal fizikçilik falan vardır. Öyle söyleyeyim yani. O kadar zor diyorsunuz. Zordan ziyade komplike. Çok çok fazla prosedürü İçselleştirmiş sadece ezberlemiş değil Artık ruhunuza işlemiş şekilde Çok fazla prosedürü yerine getirebilen Böyle çok fazla şeyi bilen bir adam olmalısınız Yani hiç pilot, pilot olmak istediniz mi? Çok yönlü bir insandır bir pilot Doğru söylüyorsunuz evet Ya o yüzden mi tıkır tıkır kafanın çalışması gerekiyor değil mi? Yani hiç evet, bir an durmadan tık, tık, şey... tık, Onu kontrol edecek tak tak tak, tak bir, ikinci tura geçecek falan gibi bir şey Evet ve bir, bir uçak iki, iki pilotluk bir uçaksa Bilin ki orada iki kişilik iş yükü olduğu içindir Keyfimizden yani yoksa, koymuyoruz oraya Yedek yani. pilot uygulaması yoksa, uçaklarımızda yoktur diyorsunuz yani. Yoksa şey, iki, ha şöyle acil bir durumda pilotlardan biri e, emerjansi durumlarının tamamını yönetebilir. Ancak gene de bir kişiyi aşırı yoracak bir iş yükü olduğu için bir uçak iki kişilik tasarlanır. Yoksa ikinci kokpit gerçekten ciddi bir maliyet aslında düşünürseniz. Yani o işte MFD diyoruz biz o göstergeler, kontroller, yazılımsal uygulamalar vesaire bunların hepsi ciddi maliyetler. Yani bir uçaktaki en pahalı ekipmanlar elektronik ekipmanlardır aslında. Biz de hep benzin diye düşünüyorduk ama değil mi? <gülüyor> çok yakıyor diye düşünüyorduk. Ben uçak. mesela şey o verilen ikramlar falan diye düşünüyorum. Onlar da yakın bitiyor yani çok sonuçta. Abi, bir sürü adam abi. var. Yani. Özellikle <gülüyor> business class daha. Peki Yasin Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlattınız <gülüyor> bizi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada çok telefonumuz var hakikaten reklam ya. zamanı da oldu. Ya geçsin reklam her zaman da reklam veriyoruz e, zaten hakikaten. bir kere de pilot veriyoruz Bir de verelim. ne olduğunu biliyoruz reklamda geç Günaydın efendim tamam. Merhaba Kim arıyor Şehirci beyefendi Pardon diyemadım. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> ben adımı söylemezsem olurum. Ben Türk Oyaları'nda pilotum da. Olur ki efendim. efendim. Tabii ki efendim. Pilot <gülüyor> bey diyelim vermek... size o zaman. Kolay gelsin efendim. <gülüyor> Adım ver... Teşekkür ederim. sağ Adım vermek istemiyorum da. Bu açıklamaya bir şey yapayım. Son getirmek için aladım da. Buyurun. Şimdi çok yanlış şeyler de konuşuluyor. Hani diyorlar ki pilotlar işte uyuyorlarsa idi pilotların zaten kokpitte dinlenme hakları var. Bu bizim Türk Hava e, bizim kitapçımız var. Operasyon, Manual, Part A ve Part B şeklinde. Bunlar zaten orada yazıyor. Bir pilot eğer kendini yorgun hissediyorsa kumandaları ve tersizi diğer pilota devrederek ben geçiyorum abi diyeyim. He, Nereye abi geçiyorsunuz ya. işte orada? Bizim merak ettiğimiz o. Ha, şimdi şöyle var. Geniş gövde uçaklarda yani bunu bahsettiğim 340 Airbus'lar Airbus falan. 330, onlarda ya bu okyanus atası uçuşlar diyebilirler ya da uzak boyu yapılan uçlarda. Onlarda kokpitin hemen arkasında kriyo bir bölüm var. Orada insanlar dinleniyorlar. Bir döşeklik yer oluyor. var diyorsunuz yani orada. Bir, bir bir adam sığacak kadar yeriniz var orada. Tabii bir insanın sığacak kadar orada uzanabileceği kadar hani böyle kanepe tarzında diyeyim. Orada bir yer var. O da böyle yapılıyor. Ama kap, yani kapısı falan yok değil mi o bölmenin? Yani şeyin pilotların Hayır hayır. Kapısı ayrı bir bölü, yani orası. Ha, mesela horlanıyor. İnsanın mesela... dinlenebileceği şekilde bir insan dinlenebileceği bir şekilde ha. bir bölme. Orada o horlayarak şey... dinlenirken mesela pilotlar duyuyor mu onu? Yani kullanan pilotlar hayır, mı? Hayır hayır. O şeyler ayrı bir yerde. Ayakkabıları yer, falan çıkarıyor Biliyor orada yani geçtiğimizde tamam. ayak... pijamalarımız da giyiyoruz, her şeyi yapıyoruz. Uzun vakit dediğimiz bir oda değil ya iki oda, bir artı bir oda işte. Bir gibi bir yer <gülüyor> yani. Bir bir... stüdyosu var yani, <gülüyor> yani orada. Evet tabii canım. Orada işte pijamalarımızı giyiyoruz ve bildiniz uyuyoruz, dinleniyoruz yani. Bizim zaten hakkımız bu yapılması evet. gereken şey. Zaten o uçuşlarda üç kişi uçuyor, evet. üç tane şey uçar üç ekip yani uçuş ekibi olarak. E, kap, e, kokpit ekibi İkisi kokpitteken biri sürekli dinlenme halindedir O da mesela Amerika'ya bir uçuş Ne kadar işte 12 saat mi Şikago'ya mesela İstanbul'da süre işte alçalma ve tırmanış safhaları düşürür o süreden işte geriye kalan 10 saat mi kalıyor? 10 saat üç'e bölünür. Sırayla işte 3, 3 saat mi 3,5 saat ne düşüyorsa herkes gider o kadar süre dinlenir ve geri döner. Peki bu, derece, evet. e, bu kıdem farkında ne diyor? Mesela ikinci pilot birinci pilota ne diyor? Şey olarak isimle mi hitap ediyorlar? Bey mi diyorlar? Komutanım mı diyorlar? Usul şudur. Diyor? Usul şudur. İkinci pilot her zaman şeye kaptığını kokpitte normalde dar gövdeli de uçaklarda dediğin gibi kısa rotalarda şeyde <gülüyor> bir kaptan, bir de first officer bulunur. İkinci pilot. Ney bulunur efendim? Bir... Anlayamadım. Çok özür dilerim. First, onun adı first officer'dır. Bir de şeyde öyle bilinir. Ya da ikinci pilot da diyebilirsiniz. First officer, <gülüyor> biz de Arş kaptan. First officer, first e? officer. Iki... Tamam. Kaptan diyorsunuz yani. Kaptan diyorsunuz <gülüyor> tabii ya. Şimdi o <gülüyor> siz First officer, kaptanı her zaman kaptanım diye hitap eder. Ben mesela şu, hep öyle, o sekize hitap ediyorum. Ama işte bizim işte şimdi askeriye'den gelen pilotlarımız var. Birbiriyle devre olan insanlar var. İşte birbirine abi diyenler de var. Devrem diyenler Devrem de var. Devrem diyenler de var. Seyyid ya işte yine ikiz pilotlardan kaptan hocam şeklinde hitap edenler var ama usul şudur. Her zaman kaptanı kaptan diye hitap edilir. Evet kaptan kaptan kaptana kaptan denilir. çok kap <gülüyor> kaptan mı diyorlar yoksa siz mi kaptanım diyorsunuz? Ben ha. kaptanım diyor. Yani ben kaptan Erdoğan kaptanım diye hitap ediliyor. First officer yani. kendisi ya. First officer'sınız değil mi? Ben, ben sağdaki ikiz pilotum evet. Sizin sesiniz zaten ben... genç geliyor ben de onu diyecektim. Yani. Bu arada Bir anonsları şey first officer mi yapıyor kaptan mı yapıyor? Kim uçuyorsa o yapıyor. Şimdi Hı. uçak uçuşlarda şöyle oluyor. Bir kişi uçuyorsa, öteki kişi iki kişiliyse yani iki kişi uçuyor. Hı hı. Bir kaptan, bir ikinci pilot. Kim birisi uçarsa, birisi telsizle, telsizle konuşur. Peki yani biz siz bir, Bize bir anons çeker misiniz? Mesela buradan Chicago'ya uçuyormuşuz biz. A veya <gülüyor> reklamlara bağlayacağızmış gibi. Ya değerli <gülüyor> yolcularımız. Diğeri de cabin crew cross check derseniz çok mutlu oluruz demek. çok makul <gülüyor> geçer ya. Bu <O, gülüyor> ne demek cabin crew, crew cross çek? Cabin crew, slide, arm and cross check. Yani bu kapılardaki slide'lar var. Emergency durumda işte yolcuların tahliye olacağı slide'lar. Onları arm duruma getiriyoruz yani. Kurulu duruma getiriyoruz. Onları evet. son bir kontrol, evet. kontrol edelim arkadaşlar. Diye. Onları herkes kendisi yapıyor ve diğer arkadaşı da kontrol ediyor. Bakarak Hı -hı. olun diyor Onu işte. Ya. Türkçe ha, cross bakarak. check dediği birisi yapıyor. Bir <gülüyor> mi? Tabii, Tabii, mi? Evet, Bunu değil, şey kontrol. söylüyor? Bunu biz söylemiyoruz. Bunu kabin amiri söyler. her evet, zaman. Evet, evet, o... Kabin amirinin görevidir. Biz anons yaparız. Işte. Dediğim gibi kim uçuyorsa anonsu da o yapıyor. Şeyden. Peki böyle şey yani ...böyle bazıları güzel tanımlamalı şeyler yapıyorlar ya... ...sağ tarafımıza baktığımızda... ...bulutların üzerinden... Evet. Evet. O hani biliyorum da onu yapan gerçekten kaptanların var benim hoşuma gidiyor yani yolcularım ya gibi. Benim, ben de hastasıyım bir... yolcunun hastası gidiyor da galiba o pilotun havasını bozan bir şey o pilot dünyası içinde ya da Yo, bence uçuş dünyası yani içinde. Şey o yapıyor. günkü ruh haline göre yani ha. konuşası vardır konuşur yoksa ne Ya burada. da orada pilot öyle esprili konuşurken mesela uçuş ekibi de gözler konuşuyor olabilir. Yani ya. Ya birbirine, birbirine ya. bakıp ha böyle ne yapıyor bu falan filan Şimdi normalde aslında bizim anonslarımız standarttır hani belli bir kalıbı var biz o an kalabiliyoruz bunu dışarı çıkmadan yapıyoruz ama bundan hoşlanan kaptanlarımız var. Ben de uçuyorum. Bildiğim insanlar var. İşte şey, uçarken şey anlatıyor. Uçuş bilgilerini veriyor. Uçtuğumuz uçak hakkında mesela işte yolcuya bilgi veriyor. Mesela yolcu bu hoşuna gidiyor. Biz çok olumlu tepkiler aldık. Bunu da duyduk. Ee, bunu yapanlar da var. Normalde anonslarımız standart ama bu standartta çıkıp yani yine yolcu memnuniyeti için yapılıyor bunların hepsi de. Yani sonuçta kaptan zaten bir tanıyor uçağı. Peki, yolcu da bilgi sahibi olsun diye bunları yapıyor. Siz first officer olarak daha anons yapmadınız herhalde değil mi? Yaptınız mı? Yok işte ben şey yapıyorum dedim ya kim uçuyorsa öbürü yapıyor şey, canım. Yeri konuşuyor. Uçan bizde de usul odur. Uçan kişi anonsu da yapar. Yolcu anonsunu yapar. Uçağa hoş geldiniz anonsunu yapar. Daha sonra işte kriz çıkınca orada uçuşla ilgili bilgiler verir. Ben de yapıyorum evet anonsu. Peki o zaman bize bir anons yapın da hadi reklamlara Reklama geçelim. Çok teşekkür diye. ediyoruz bu arada. Ben teşekkür ederim. Biz mesela Chicago'ya uçuyormuşuz. <Gülüyor> Chicago'ya uçuyoruz. Chicago'ya tamam. uçuyoruz. Afyon üzerinde reklam molası <gülüyor> verdik. <gülüyor> tamam yapıyorum. İlginler sayınız. Uçanımız dost geldiniz. Kaptan konuşuyor. Sizlere bugünkü uçanımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda işte atıyorum. Ee... Ama, Ama öyle atıyorum <gülüyor> falan <gülüyor> yok. <Abi> ya, <gülüyor> yani... yani uçarken söylüyorum. Bulgaristan <gülüyor> havasat üzerinde işte 11 bin metre yüksekte saatte ortalama 8 km hızla uçumuza devam etmekteyiz. İyiyim. Herhangi bir gecikmez ise işte Chicago O'Hare Havalimanı'na Ohio. lokal saati de 16.30'da iniş yapmayı planlıyoruz. Oh. İniş saatimizde Chicago'da hava durumu parçalı mutlu sıcaklık 16 derece olacaktır. Hepinize yücüt edelim. Kaptan ağzına sağlık. <gülüyor> Doğru gerçekten pilot <gülüyor> detendi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tvr'si Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklam sürelerimizi biraz açtığımız için arka arkaya iki kuşak dinlemiş oldunuz. Şimdi yeniden sizlerle birlikteyiz. Şahane haberlerle karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Bu <gülüyor> Çok güzel şarkıyla ile başlayacaktık ama güzel bir, güzel ama bir Oktar... Anadolu türküsüyle başlamak isteyen Fahri Ömür ile Chicago'ya uçtu onun <gülüyor> tekrar tekrar diledikleri noktaya. Modern havallarda Chicago'ya uçtuk hakikaten az evet. önce ya. Ama havamızda hava sen daha önce uçmuştun zaten ota. Emin ellerde uçtuk onun rahatlığı için evet, değil, yani atı hava atıyorum hava. şu anda Bulgaristan üzerinde <gülüyor> 11 bin ne dedi 11 bin metre mi dedi? Fit 11 mi? bin rahat mı 11 binimiz var dedi. Ben Rah de öyle rahat. 800 basıyoruz şu anda. Benzinimiz var yeterince. Kafalar rahat olsun. Sıkıntı olmadı abi. <gülüyor> ee, evet Oktay Chicago dedim. Tayland de, diyeceğim ben. Tayland de. deme. Tayland deme. Dayland, Tayland'dan öyle önemli bir haberimiz yok. Sende daha böyle önemli bir şey varsa tabii. onu konuşalım. Bruni şarapçı Bruni. Bruni e, e, şarapçı Bruni. Evet e, 270 bin euro verene Bruni'den kapıya kadar hizmet. Tabii şimdi bak kafalarda başlayayım. Brunei Sultanı mı? Brunei Brunei'nin Brunei, Brunei, kadar... karla Brunei. Ha Brunei ben de Brunei diyorsun. Brunei'nin sultanı dışında bir şeyini bilmiyoruz diyoruz. Brunei'yi bilmiyoruz ya. Bir tek sultanı biliyoruz değil mi? Sultanı. Pek yani güzel Brunei... paran varsa sultan diye takılırsın. Ülkeni kim bakacak? Hiç baktınız mısınız siz haritada? Brunei nerede? Valla toptoy iğne kadar bir yer diye biliyorum. Ama tabii baktığın haritanın büyüklüğüne, ölçeğine göre değişir. Aa bu de. bana çok güzel bir ilham verdi, bir motivasyon oldu ya. Brunei'ye bakmak için mi? Hayır. Hadi Ege Kayacan falanca yerin prensi diye takılmak için. Veliyat Prens, Ege Kayacan. Nerede? Trankei. Nerede? İşte böyle bir ortada bir bölgesi diye dolaşırsın. Çok zengin olursan kimse bir şey yapmaz yani. Bir de madalyalar falan. Ta... Çok güzel olur ya. Belki o kadar zengin olmama bile gerek yok. Madalyaları taktım mı bir de güzel takım elbise. Bunlar hep senin çocuklarına Ama bir şey da... yapman lazım yani bir... Bir, bir ülkenin bir şeyini mesela Brunei barış ülkesi diye geçiyormuş. Tamam. Sizin ülkenizin bir şeyini. Çiğdem ülkesi Çiğdem ülkesi. <gülüyor> yani hani bu şey var ya le bouche <gülüyor> İç Çiğdem aldığımız şey var ya. İç Çiğdem ve İç Antep ülkesi. Çin'den <gülüyor> Antep alıyoruz, Antep'ten fıstığı. Açıp geri İç Antep olarak satıyoruz. Vallahi çok güzel. Çiğdem o ekmek... anda ülkesi bir şey. İsmini de bulursun güzel. Trikay triken triken ya tamam bir tane de başkent vereceksin abi başkent triken ya ya başkent triken çok abi futbolcular gibi Hande yani triken abi başkent aynı olsun Ve aynı olsa gibi ama bu çocuğun şeyi ne kadar gidiyor yani sünnette falan sen bir şey giymedin ya ben mi? sünnette dünyanın en gururlu adamıydım ne giydin sen ben sünnette hoş bir sırtı açık bir elbise giydim <gülüyor> Değişik bir sünnet oldu. Onu sonra düğünde bak. de giydin değil mi? Sen onu da bürge çıkarttırdı sonra. <gülüyor> çıkarttırdı onu evet. Onu kimse Hiç görmedi ya. ya. Hmm. Valla güzel bir tane resmi dil bulacaksın. Brunei'nin bak Malayca mesela resmi. Malayca. Senin... Malayca sadece Brunei'de mi kullanılıyor? Yok yani Mesela Metin İngilizce bir sürü yerde kullanılıyor. Malay... Sen ben... de al Malaycayı ya. İngilizce mi? Yo Türkçe kullanırım ben. Türkçe? Hı hı. Tamam olur. Bir de Türkiye'de de Türkçe kullanıyoruz biz. Ve çok benziyor bize. Bir tek... Elastik şey... yapısı yok. Bazı şeyleri yanlış söylüyoruz. <gülüyor> mesela hayır yerine hayır yerine diyoruz bazen. <gülüyor> Mesela yarın yerine yarın diyoruz. Yarın diyoruz. Benim ne kadar yanlış söylediğim kelime varsa onlar. Çelenk dersin. Ç çelenk. Pencere, tencere diyoruz. Küpeşte. Klişe, klişe. Senin yanlış söylediğin kelime klişe. klişe. Bir de bakayım. Klişe. Ha klişe. Ah yavrum ağzına da ne yapışık Vallahi dünyanın klişe. en zengin isimleri arasında yer alan Brunei Sultan'a Hasan Al Bolkiah Nereden kazanmışlar? İç Antepçilikten bu kadar para kazanılıyorsa vallahi durduğumuz kabahat. Bak Biz bak ne diye... şöyle yazacak sende de Türkiye'de e, Wikipedia'da böyle yazacak. Eski gazeteci Malezyalı Azrinaz Mazhar Hakim'le 2005 yılında üçüncü evliliğini yapmıştır diyor. Tamam mı burada? Hı -hı. Hadi üçüncü evliliğini yapsın da bak bakalım Bürge Kayacan. <gülüyor> evet, Türkiye'de şey <gülüyor> Ne yapayım? Türk sanatçı Bürge... başına, başına yıkılır o ülke. Ben Türk sana sanatçı, Bürge Kayacan'la evlendi falan Evler diyorsun. evlidir. Ben evlidir, yani... iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir diye yazacak işte <gülüyor> Yazacak. şeyin. da abi. yazar mısın not? <gülüyor> Bornava'nın doludur sesine yedek gizleden yedek girmiş. Ve <gülüyor> <Türkiye'den. gülüyor> ben Türkiye dost ve kardeş ülke diyeceğim yani Türkiye olarak. <gülüyor> Malezya'nın tek komşusu, <gülüyor> daha doğrusu ülkenin tek komşusu Malezya, Brunei'nin. Ondan sonra Güneydoğu Asya ülkesi olarak geçer. Yani bunları doldurduktan sonra... Sen de ne nerede? Ülkeni Wikipedia'da yerin hazıra geçip Türkiye Türkiye Prensi. Türkiye Barış Böyle di Barış Diyarı'nı kapmışlar mıydı? Kapmış. Barış kapmışlar, Barış ülkesi. Sen de bir şeyle. Ben Türkiye'den sonra dünyanın ikinci zengin bor madenleri bizde diye dolaşacağım Nasıl? Çok iyi. Bir de kendi kendine, bir Orta Avrupa ülkesi. Kendi kendine yetebilen Orta Avrupa, Avrupa değil mi? Orta Avrupa nerede diyecekler? biliniyor i̇şte yani. daha güzel. Orta, orta, orta neresi ama kime orta. komşu? O da herkes birbirine komşu yapıp diyeceğim. <gülüyor> ya zaten bizde sınırlar i̇şte yok falan filan diye şey yaparsın ya. Orta Avrupa daha çok biliniyor değil mi? Yok ama. Orta. Ya yani Güneydoğu Asya diyeceğim, bir şey diyeceğim, Uzak Doğu. Ya Avrupa olsun. olsun istiyorum. İzlanda yakınlarında falan diyeceğim bir İz şey diyeceğim. İzlanda ya yakınlarında, İzlanda ile şey arasında, Pakistan arasında <gülüyor> bak. Nasıl böyle? kocaman yer. <gülüyor> Harita küçük ya diyeceğim. İzlanda ile Pakistan arasında ve Schengen geçerli diye bir şey kurbancı Yani sonuçta Schengen'e geçerli kılabilirsin. Ülke senin ülken ya. Avrupa'nın Afyon'u diyeceğim ülke. Ha, bu güzel oldu. Neyle geçiniyor? Avrupa'nın afyonu. Şeyce ya ne? Tesis, tesisçilik. Ne tesis tesisçilik? tesisçilik. Yol üstü tesisçiliği. Yani neyle geçiniyor sorusuna mı vereceğim bu cevabı? Çünkü Aha, o yani geçim, yani. ülkenin geçim kaynakları. Ülkenin Avrupa'da geçim kaynakları. Avrupa'nın afyonu. Bir, afyonu. Afyonu. bir cevabı atmadım. Kirada diye. dükkanlarımız var. Onu söylersin. Ülke olarak dükkan kirası. Bir de bizim Türkiye'de bir iki bir arazisi var. Onu da bekliyoruz işte. Diye geçim kaynakları eklersin. Bir, bir iki tane havlucuyla, bornozucuyla konuş abi. Tamam mı? O afyonda var ya. Evet. Güzel mağaza Orada, oraya diksinler mağazayı. Ya yani onu da satıyoruz ama esas olarak bir şey satıyoruz. Türkiye olarak çok meşhur bizim. <gülüyor> Neydi o ya? Aa unutup polar. Polar battaniye diyarı diye geçer. Tamam tabii. Çok güzel. Dünyanın poları. Poları bulan milletiz biz. Oradan zaten zengin olmuşsunuz. Nüfusumuz olsun. da kaç kişi? Kaç kişisizce havalı bir Avrupa ülkesinde? Sekiz. Vatikan mesela. Yok, ya o değil. şöyle olsun çok da kalabalığa gerek yok Kalabalık olmasın abi kalabalık olmasın İşsiz bir vatandaşımız yok falan 150 bin, 150 150 bin, bin Ne 150 bin Oktay sen de 150 bin adama doyurmak kolay mı? Bu adam 150 bin bu adam çocuğunu çocuğunu doyur geçindiriyor sen, zaten bari, sen mesela sultan olamazsın Ben sen, sana sultan olamazsın demedim sen, adama, adama. Ne demek istiyorsun? 150 bin adamı sen doyurmayacaksın ki sultan olarak Abi 150 mi? adam var. <gülüyor> tamam işte bitti bu kadar. Ülkeniz monarşik ama biraz Monarşi, böyle komünist tabii. bir yapımız var. O yüzden şey yapamıyorum tam olarak. Yani de, öyle, heh, şöyle de bir talip. Sen iki, düşünüyorsun yani. Bunu da bir ya yaz. Hmm. Ülkesine demokrasi getirmek için yıllardır çırpınıyor ama halk prensin o kadar hastası ki her referandumda aman yüzde 80 yüzde 87 oranına aman kralımız başımızda kalsın. Ya arkadaşlar böyle Pren. olmasın falan diyorum. Ben anlamadım tam şeyi ya. Yani. Sen zaten az prens önce ya, prens, prens daha genç duruyor da hadi kral olayım tamam. Kral değil misin sen prens, ben seni kral diye biliyorum. Ama sen... prens diye geçse daha güzel olurdu diye. Ya Şimdi, bak, daha genç de... işi. Gönüllerin prensi ülkenin kralı diye geç istersen. Ha ha, ha. ha. ha. sloganın bu olsun. Okta sana çifte vatandaşlığı bugün veriyorum. Çift ederken. İkincisi ikinci, ikinci, sorabilir miyim neresi? Türk vatandaşlığını konuştunuz? Az ödev verdi. Onu da bana verdiğin için teşekkür ederim. Yani ee, şöyle olacak. Yalnız Türkiye kabul edecek mi çifte vatandaşları? Ülkesini demokrasi yapmak için tamam ben artık böyle Demokrasi bırakayım, değil bir yeter. de Türkçe'yi güzel kullandım. Demokrasi. Hadi yapmak dedin ama demokrasiyi doğru Onun kullanmak. Onun için uğraşıyor ama referando hayır başımızda kralımızı istiyoruz hmm. falan diye. Monarşiden kurtulamayan monarşi. Hmm. Trikenya. Tamam. Sizin dilinizde yalnız bir iki şeye ben müdahale edebilir miyim? Tabii. Mesela şuraya bilmem ne yapmaya gidiyoruz diyorsun ya. Evet. Onu sizin dilinizde yapma gidiyoruz gibi. Tamam. Biraz tabii Türkiye Türkçesinden biraz farklı. <gülüyor> biraz olsa. tabii ki küçük küçük küçük Mesela şey yapma gidiyoruz. Oturumları e, ben meclisi topladıktan sonra konuşuyorum. Şimdi ben gideceğim. Benim arkamdan konuşun. Ben artık burada yom. Ha. <gülüyor> ya sen kelim. <keyifin. gülüyor> <gülüyor> Bence çok eğlenceli. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Meclisi topluyorum dediğin dost meclisini mi topluyorsun? Tabii arkadaş meclisi be bunu. Anladın. Yani parlamenter sisteme dayalı monarşi var sende? Evet tabii İngilizce. Aa, öyle İngilizce. İngilizce. Tamam, İngilizce. Aa, işte. ne bir de ihtiyar heyeti. O da sembolik. İhtiyar tabii. senatosu. Ha. O da işte ülkenin yaşlılarına bir ek olarak. <gülüyor> şey olsun diyor. Ya oradan da bir şey İhtiyar değil, senatosu da soralım. şey bir iki de market. İşte oradaki markette mercimek. Uçunca... Zaten marketlerim onlar kontrol ediyorlar genelde. Marketler onlar. Ha, onları... Öyle olur zaten. <gülüyor> Oralarda yapıyor. Neyse, buyurun. Ya bunu benim şey. demek ki hakikaten ben takılabilirim şeyde. Biraz paraya bakıyor. Yani güzel madalya. Şey Tabii. ve etrafımda pervane olacak insanlara bakıyor. Türkiye'ye sultanı geldi. Madalya giyeceksin ne demek madalya? Ya oyle ya oluyor ulus, ya rüzgarlı da. Abi rüzgarlı sokakta yaparlar. O teriter tamam. şey oluyor ya bu takım elbise He -he. madalyalar falan filan. Hı -hı. O tip bir de şey Kaddafi tipi düşün. <gülüyor> Son. Sonu adamı baksın u bendeme. So, gidiş yolum ve sonun benzebesi var. Öyle Aynen. hoş bir takım elbise Kaddafi ile beni faal, özdeşleştiriyormuş kafasında da bilinçaltında haberim yok Yaşlanıyoruz tamam. abi isimlerimizi falan ben karıştırıyoruz buldum. artık Takım elbise, beyaz takım elbise Çünkü denizciymiş Denize de kıyısı var Denize kıyısı varsa e ya de, İzlanda Pakistan. Sen ha, Yok onu değiştirdi ya <gülüyor> İzlanda ile Pakistan arasındaysa vardır denize kıyısı, denize soğuk, kıyısı olan. soğuk bir ülke mi ama Akdeniz kıyısı diyelim Yani Pakistan Beli tarafta mı yoksa İzlanda tarafında mı Hmm. En azından nereye yakın onu söyle de. <gülüyor> İzlanda'ya. İzlanda'dan soğuk geliyor ama Pakistan'dan da sıcak geliyor. Çok ılıman bir iklimi var. Ne orta ya. Tam ortada dedi yani. Yani ülkenin bir tarafı soğuk bir tarafı sıcak. Bir tarafı sıcak. <gülüyor> e ülkenin bir tarafı kuzey <gülüyor> cephe bir turizm. tarafı güney cephe doğru. Ve bunu gören herkes öyle bir özelliği şey. varmış. Madalyalar ve leopar. Leopar derken? Evet. Leopar desen ne şeyle. Mu? Hayır. Elimde tasma ile el ele da dolaşıyorum. Tasma mı? Sen önce bir kedi bakmayı öğren, ondan sonra leopara geç. Kralın yedi ilk... <gülüyor> ilk laf. Ne <gülüyor> <Diyor>, ben kediye <gülüyor> ilk ağır laf. O kadar güzel kedi yetiştiriyorsun ki. Diyorsun? Kendi imkanlarıyla yaşaya kaç kedi yetiştiririm? Artık sen kıvırdım bu işi falan. Sonuçta hayır yani ÖSSE ÖSSE'ye girmeden Otte'de yaşayan bir kedi oldu yani. Öyle düşün. Ya şöyle bir şey olabilir. Sen alırsın bir beyaz kedi. Güzel leopar desen Beyaz kedi kötü adam iş ya. Böyle kucağımda deri eldivenle okşanacak şey. O Oksana ben leoparla... Leopar çünkü bizim ülkemizin sembol hayvanı. Kaç tane var? Bir mi? <gülüyor> Kaç tane var? <gülüyor> Az sonra leopar yaşayan tek yer. Trikenya. Yaşayan dediğin yaşamasını umdun mu yoksa? Zaten biz leoparların doğal yaşamını... ...bozmamak için ülkeyi büyütmemişiz. Küçükmüşsün mü? <gülüyor> Oradan ülkeyi ondan dolayı... Küçüğüm. Bir kral yani haberi yokken... ...ülkeyi küçültmüş. <gülüyor> ya o Leopar seni gezdirir ben sana söyleyeyim. Ya küçüğünden alacaksın onu bir de... Abi büyüyor onlar. Bir de iri adamım olur benim o tutar Leopar'ı... ...gerekirse. Minyatür yapar mı diyorsun sen? Böyle küçük hiç büyümeyen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Raşitik. <gülüyor> ...poni tipi bir şeyden bahsediyor ya işte... Ha, tamam ya. ...atlar da var ya... ...onun küçüğünden alırsınız... ...ya hayvancılık işine bence hiç girmeye gel... O bir sanki... ...hem bor diyorsun... Hem... ...sen bir tane bir Zaten şey için bak kafanda ya şimdi ...şu anda size dalga geçiyor gibi geliyorum da... ...mesela ben böyle siz beni hiç tanımasaydınız... ...ondan sonra gelseydim... ...otele yerleşseydim... ...siz kafede baksaydınız... ...ben her sabah gelseydim böyle... ...makarna falan yeseydim... ...bir de <gülüyor> odaya yazdırmayıp nakit ödeseydim... ...kim bu trekeysin... ...bir kralıymış falan filan diye... Sohbet ederdim. Siz de kuzu gibi dinlerdiniz yani. A nasıl sizin ülkeniz? ya bizim işte İzlanda ya zaten komşu Yok, hiç siz, öyle nasıl ülkeniz şey falan... falan demezdi bu da benim partnerim derdi <gülüyor> ben benim için ben şey Trikenye ile al işte ikinci. <gülüyor> bizim Uganda Türkiye... vardı bir de Trikenye oldu Türkçeniz ne kadar iyi derdiniz mesela zaten yani ben bütün hayatımı Türkiye'de geçirdim ee, bizim ülkemizde de Türkçe konuşulur falan diye arabanız hazır diye çağıracaklar arabada olmadığında arabada, ben, arkadan peşot bir sokrağa park ettik diyecektim, <gülüyor> diyecektim. benim adamım <gülüyor> Öbür sokağı park etmiş diye kalkacaktım ben de. Türkiye Sultan'ın nasıl bir ülkede bir şey varsa kendi arabasını kendisi kullanıyor. Türkiye'nin ya da ya. iç savaş alarmı yalnız. İyi hayırlı olsun ya. Yok şey ederim. yapmıyoruz sana. Yani yani. Zaman destekliyoruz. Yeni amacım olarak... belli. Biraz zengin olup sağda solda olmayan ülkenin kralı olarak dolaş. Kral değil de Sultan daha havalı yani kral. Ya. ya baktım olmuyor. Sultan olarak şey. Sultan bunlar da bebelele be be diye Sultan bilinceye ege gezersin. Sen, oldu, ya, oldu ya, mu ya? sultan bit olmadı, olmadı değil, olmadı, değil mi? Olmadı, olmadı. En az bir yedisi sekizi olması lazım. Sultan birinci aziz oluyor ama bak, aziz ikinci kayıcının azizi. prens Charles evet. kral olursa ya bizim ömrümüz yeter de görürsek, hı hı. Ee, şey mi? Birinci Charles mı olacak? Bakayım, evet birinci Charles bir olacak. Şey tek yolu Kralchen ölmesi mi? Charles'ın kral olmasının? Yok canım. Ya o da çok... Yo olur mu? Kraliçe'nin annesi bıraktı ya. Kraliçe. Bıraktı ya ben yeter dedi. Emekliye ayrılıyorum dedi. Bıraktı ya Kraliçe Elizabeth. Öyle Kraliçe oldu. Kraliçe Elizabeth'i tanıdığınızı düşünerek bu soruyu soruyorum. Tek yolu ölmesin. Mi? Ha, yani tamam. bir plan yapıyormuş gibi görünmesin. Tabii. Ha, vereceğim falan. Ha. Ha. Yani vallahi bana kalırsa biraz öyle görünüyor. Öyle yani. değil mi? Öyle görüküyor. O zaman Siz... cenaze töreni çok acıklı olacak ya. Gerçekten acıklı. Valla kimin yani... ne zaman ne olacağı belli olmaz. Prens Charles de önceden gidebilir şimdi buradan da ben. E... O da çok acıklı. Olmaz mı Fahriye? O da evet ya bir kral avlamana... O da çok acıklı. Kral olamadan bu ya. Cenazede herkes kraliçe Elizabeth'e laf sokacak bir taraftan. Yani hepimiz kral olmadan öleceğiz de. Bu <gülüyor> arada... O şansı varken olamadan. Ülkenin isim teklifi geldi. Neymiş? Egemonya. Egemonya'yı hemen kendisini Dışişleri Bakanım yaptım. Kim? Erdem Yıldırım Er. Erdem Yıldırım Er'e çifte vatandaşlık yaptım. Ne yani oldu? Önüne gelene <gülüyor> çifte <gülüyor> vatandaşlık hiçbir <gülüyor> Dışişleri, hiç dışişleri biz... ne oldu? Adam ya, çünkü kimsenin tamamen türü. Türk vatandaşlığından çıkıp sonra mağdur etmek istemiyorum. E biz bu adam ülkesi diye gittik. Herkese de yeşil pasaport verirsin ya. Valla veririm. Ne yeşili efendim? Bu yeşil efendim? O da eklemayi Sen bürgeleye bir konuş bürge. <gülüyor> Bunun aynısını Fotokopi çektirin, fotoğrafı değiştireceğim. Yo niye benim fotoğrafım olsun ya herkes pasaportunda? Tayland'da büyütmek ist hmm, Zeytinyağı ağırlıklı bir karışım. Hmm. Ota cümlede bak nasıl yapacaksın biliyor musun? Gazetede yazıldığı sırayla okursak kelimeleri anlamlı olur. Ama işte okuyamıyorum. Siçip seçip şey yaparsın. Okuyamam. Yani acaba okumasam mı? Arkadaşların tavsiyesi üzerine parafin, silikon ve zeytinyağı içeren karışımı ile zerk eden 50 yaşındaki adamın... Nereye zerk... Yakalandı. Hmm, Nereye enfeksiyon oluşmuş. Geçmiş olsun. Nereye, Nereye zerk... zerk etmiş? Damarlar Damarlara zerk etmiş. Nerede mı Doktorlar adamın... Ne amaçla zerk, hı, zerk en etmiş En damarı. Kesip almak zorunda kalmışlar. Tayland'daki bu... Kese patmak zorunda kalmışlar. Nasıl? Öyle bir yapısı varmış. Valla arkadaşların tavsiyesine... Ne için ama? Ne? Bu gribe karşı seni korur mu <gülüyor> Yok daha güçlü olmak için. Sıkı olmak için yani. Doping gibi. Doping gibi. Ko Pazularını mı şişir demiş? Ha. Tam pazuda değil de pazu gibi. Yani ee, vücudunun bir bölgesini zerk etmiş. Zaten hep öyle oluyor yani. Hep, bir, yer, hep bir yerimizde zerk diye diyor. şey yapmıyorlar ki. Mesela o. Kalçadan mı ne? Yemek sezer günleri vardır. Her tarafı zerk ya <gülüyor> sen nere ne denk gelirse artık. Tam kalça yani kalça yakın bir yerden. O kadar da şey ayrıntı vermeyeyim. Kalçasını mı büyütmek istiyorsun? Şey olmasın yani örnek hmm. şey yapmasın. Kalçasını Kalçası mı büyütmek yerde, Büyütmek değil güçlendirmek. Hmm. Ama büyütmek de dinlebilir. Yani. Ondan sonra. Mesela kalçasını mı kesmişler? Alıp alıp koparmışlar. Evet şu anda yani, kalçasız adam dünyada. Kesip atmışlar. <gülüyor> kesip atarken tutmuş duvara şey vurmuş. olmuş yani. Duvara vurmuş. Kim ya pirince giderken evdeki bulgurdan mı olmuş? Tam atasözü. Yani bulgur da değil yani. Kırık pirinç diyelim Kendi atasözlüğünün artık yavaş yavaş oturtmaya evet, çalışsan de, iyi olur. Yani, yani her yani şeyi de ya. Türkiye'den alma. Biraz da e, biraz kafayı yor Ege. Biraz kafayı yor. Kafayı. Ülkenin bayrağını soruyor. Ee, sen o yarım budi gibi çatlamış yani. Anlayıcımız. <gülüyor> Ülkenin bayrağını şey yapabilir miyiz hocam? Bayrağını tarif eder misin? Çok merak İstersen ediyorum. sen bayrak işini bana bırak. Valla ben o bayrak sembollerine çok hakim değilim ama. Bayrak e sembol dediğin 3-5 rengi seç. Evet. Kaç renk istiyorsunuz? Mo o yılın moda renklerinden. O Kuşa, mı? dore, bir yani. tane de ana renk olsun. Disko topu. Bence do bayrak dore. Bayrak yerinde disko topu var. Milenyum rengi diyorsun. Ha, yani. Bayrak yok bizde. Disko topu takıyoruz. Nereye, Nereye? <gülüyor> resmi kurumlara resmi kurumlara haha <gülüyor> vallahi o da mantıklı ya ama nasıl gönderecek onu gönderde hep için hep gönderdi arada yani törende mesela göndere çekti sadece temizlik direkini diye bir çeviriyorsun o tören boyunca abi yine bir dönüyor. bayrak direği olması lazım o böyle direkler askı tıp gibi tıp tıp tıp diye şeye vurur hep direğe vurur alttan gönderiyorsun o fıt fıtı fıt, orada ışık ışık şey oluyor ha şey yaparken Hı -hı, tören her halinde farklı, farklı bir ülke olduğu belli oktay ama mesela yarın bir gün mesela olimpiyatlara katıldım. Bir şey yapalım. Evet. ya yapalım. Ne ara katıldın? Bu adam sporu her, yasaklar ki ülkede. Her sene katıldım. Ya Yasaklamaz yok, yani. Niye yasaklasın? Ege, lütfen yani. Herkese bay. bir çift eşofman verir. O Şimdi, eşofmanlarla pazar günleri bunlarla geziyoruz. Resmi kıyafetimiz. Bayraklar var gönder. Velev ki mesela bir derece aldım. Birinci, ikinci, üçüncü. neyde Olimpiyatlarda. Kim aldı Kış sporlarını alırız ya. İzlam'dan kış sporları ne sizin? Ülkenin doğu tarafı Kestane. kardan ya. adam yapalım? Kestane var. Başka ne olabilir? Çorapla hedik. Bu arada Dışişleri Bakanı'ndan teklifler geliyor. Erdem Bey'den. Mi? Erdem Bey'den teklifler geliyor. Para birimi konusunda bir teklifim var hünkârım demiş. Neymiş? Yüreğe geçelim. Diyor. Sipali. Olabilir aslında çünkü Romanya'ya da yakınız İstersen ekonomi bakanı yap Erdem Bey'i Ya Neyi bence zaten bütün işleri Erdem'e ver ya Zaten pek işsizlik sıkıntısı yok Herkesin birkaç işi olsun Erdem Bey'in niye böyle şey yaptığını biliyorsun ama değil mi? Askerliği geldi Erdem Bey'e Evet doğru Öyle değil. İlk önce çifte vatandaşlığını kaybetmek istemiyorsan önce askerliğini Size de yapıyorsun. askerlik zorunlu mu? Size askerlik yok Zaten ülkeyi kimse yerini bilmediğinden öyle bir dış tehdidimiz de yok. Ya onu dışarı gönderiyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda en kötü zamanımızı yaşadıkmışız. Ben yoktum o zamanlar. Babamgil. <gülüyor> Babamgil. Şeydi. Babamgil'lerle Halamgil. Babamgil halamgil tahtaydı. Orada şey olmuş Hitler ülkemizi bu şey neydi benim ülkenin adı? Trikonya. Trikonyanları silelim demiş. Hı hı de demiş haritada bulamıyoruz, izliyorduk oraya bakıyoruz. Sonra çok, çok... uzak değil, vazgeçmiş. Bulamadıkların nasıl o dönemde, zaten orduyu falan fesetmiş. Çok uzak orası. Orduyu feseden. Tıriconya <gülüyor> <gülüyor> sultanı Ege kayaca yakaladı. <gülüyor> Ama rahatsız o yüzden. Vatandaşlar geçmek için hangi belgeler lazım demiş Zeynep Hanım, ciddi ciddi düşünüyorum demiş. Düşünüyorsa. Vallahi çok nufusuzdanı sureti. Sultanın da düşünmesi ülkedeki lazım. Ülkedeki herkes çift vatandaş olacak için. Evet, Türkiye ben... Cumhuriyeti nüfus cüzdanı yeterli. Da... Benim anladığım kadarıyla. Yani şunu da söyleyeyim. Evet. Yani şu anda ülkemizde tadilat <gülüyor> olduğunda yani vatandaşlar geçenler Türkiye'de yaşamaya devam edecekler yani. Ve Schengen geçerli onu söyleyelim. Hı hı. Değil mi? O da değişiklik hı hı. var mı? Şu anda değil. Ben mi? senin ülkeni şey yapmak ya, istemem biz ama? yani yeni vatandaşlarımız yaza doğru bekliyoruz. Şey yapmasınlar. E... Schengen veremiyorsun ama Schengenli pasaportlarla giriş yapabiliyor ülke. Yapılıyor de şu, şu anda girilmesin yani. Ülk, Gelmeyin. Ülkecenek bir tatil planlasın mı? Ege? Ülkecenek. Ülkeye de bir moral olur. Tabii ya, ya canlar sıkıldı efendim. Resmi tatil mi? Tatil değil Nasıl ya. Ta Bayramın ya. ilk günü biz ülkeyi kapatıyoruz. Hep beraber mesela yurt dışına gidelim. Nereye kaşa gidiyoruz diye. Buradan atlarsınız kaşa gidersiniz. <gülüyor> Buradan dedi. Oradan. oradan işte. Ya zaten kaç kişi var? 150 bin demedik mi ya? ya? 150 Nasıl bin? 150 bin? Sen de var ya iyice sen 150 bin tane adama sahip çık. Bizim 200 bin kişilik stadyumumuz var. Geleceği görerek yaptık zamanında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oraya toplanıyoruz. Sen hep o insanlara sahip çıktıyorsun, Bir şey diyorsun. Sahip değil değil ya. Ya. Sultan, ben adam. kralım kardeşim orada. Meclis sahip çıksın. Kendilerin meclisi adamı göndersinler. Meclis gönder. dediğin az öyle de meclisi aldığın adam Erdem Yıldırım Er. Adamın da askerliği <gülüyor> var. O da bir ay iki ay gidiyor işte. Hayır Erdem çok <gülüyor> güzel yapar da adam yapar gidiyor. askerde dediğinde. onun için yapamaz. Evet. Ben onu diyorum ya. Biraz nezih tuttu ya. 150 bin kişi ne ya. Ya ne olacak canım 150 bin kişi biraz idare etsin. Ya da herkes çift, bütün ülke çifte vatandaş olduğunda nereden vatandaşıysa biraz öyle gitsin. Ülke toparlanana kadar. İkinci Peki. Dünya Savaşı'ndan sonra en karanlık günlerimizi yaşıyoruz. Vallahi toparlayamadık bir türlü. Ya bir de bu Trikonya mıydı? Neydi? Trikonya. Trikonya'nın sıkıntısı şey yani. Böyle bir şu anda dünyanın değişik yerlerinde... Var. Ee, pek çok trikonyalı var ya hı hı. yani onların da toplanması da bir zaman alacak zaman. yani <gülüyor> herkesin çünkü işin gücü var herkesin tatilini bir denk getiremiyoruz ki yani, yani Türkiye'de mesela şimdi diyoruz ki ha. hadi bayram tatilinde ülkemizde buluşalım tamam hadi herkese tatil ama işte Macaristan'da yaşayan trikonyalılar diyor efendim bizde tatil değil şeyde buluşalım e, Christmas'ta buluşalım e burada öyle bir şey yok var o mı da... Christmas var mı <gülüyor> Christmas yok mu bütün resmi, ben, dünyadaki bütün resmi tatiller resmi var. Yani Halloween, Afrika kabilelerinden uzay kabilelerine kadar herkesin şeyi var. Resmi günümüz şu. Vallahi resmi tatilleri merak eden dinleyicilerimiz var yani. Köprü, köprü tatili var, 250 gün. Köprü tatili, evet. <gülüyor> Zamanında şey yapılmış. Şu anda köprü tatil dönemindeyiz. Mart'ta başlar, Şubat 15'te benim doğum günümün kutlamalarında biter. Ee, bir terk tatilimiz. onda işte 15 Şubatla 21 Mart arasında bütün ülkenin işlerini hallediyoruz. Sonra da empanadas, Mars <gülüyor> Kes <Herkes> işini. Böyle <gülüyor> <kısır. gülüyor> bir sistem kurduk. Güzelmiş. Şey hayırlısı olsun. Hayırlısı. Hayırlı, hayırlı olsun. Yani vallahi bir ülke bir nasıl kuruluyor diye mi şey gerek yok. Yavaş böyle yavaş böyle kuruluyor. Yavaş yavaş her şey. Bir ilk önce bir inanç olacak. Ondan sonra bir tane Erdem Yıldırım er gibi bir adam. Gerisi gelir. Konya etli ekmeği ve hızlı treni demiş. O da güzel. Hocam hızlı Balko tren hocam. düşünüyor musunuz? Hakikaten? Biraz Konya'ya öykündünüz mü? Benim de sorun bu olacak. Yani ülkeyi kurarken Konya konusunda bir yani, aklınızda var mıydı? Şey dedim ya ben. Ya Konya. Konya kadar Afyon'da. Avrupa'nın Afyon'u dedik sonuçta. Trikonya'ya. Nasıl Erzurum, Doğu'nun parçası ise. Konya diye bir şey geçirmediniz. Yani bir laf geçmedi ama isminde var. Yani var onu tabii. yakalamış. Alişan Bey etli ekmek ve hızlı trende neden olmasın diyor. Hızlı tren... Toplu taşım e, yoğun mu ülkede? Yoğun. Yo, yürüyerek gidiliyor çoğu yere. Yani toplu taşım yoğun diyorsunuz. Gerek yok evet. Bu <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bugün <gülüyor> herkesin geçen, arabası var. Geçen sene hatırlar dinleyicilerimiz. Bundan 6-7 daha önce Avrupa'da çok normal köşesiyle... Ee, bir projede yer almıştık o derse bağlı olarak Avrupa'dan ülkeleri tanımıştık. Bugün evet. de Trıkonya'yım. Trıkonya Çok teşekkür ediyorum ben. Trikonya'mızın sesini duyurabildiğimiz için. E, biz teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Dost ülke Türkiye. Nesi meşhur bu arada? Bir de onu öğrenebilir mi? Süvenir olarak. Ha yani süvenir. Ha gelen ne alacak? Ne alacak? Evet yani bor i̇şte disko topu şeklinde anahtarlıklarımız var hani bayrak yani. Meşhur. Ondan sonra benim heykelim var. Küçük tabii. <gülüyor> Küçük, küçük Yani küçük heykeni onu anahtarlık olarak alabilirler. Böyle <gülüyor> boydan bir heykeniniz var yoksa kafamı sağlıyor? Boydan kafa. Da, kafa Üstüne var Üstüne basınca gözleri ışık ışık saçıyor. <gülüyor> benim kafamdan vites topu alabilirsiniz. Mesela arabalarınız Aracınızın için. Vitesine benim araç kokusu var mı? Araç kokusu var diskotop bir şeklinde. Ne kokuyor? Araç kokusu. Hayır tamam. Araç, araç kokusu. Yok. Çam. Yok çam olur mu? Arap sabunu. Çok güzel olur. Arap sabunu da olabilir. O da hoş kokusu var. Değişik kokular da var. E tabii, kültür, var. Bakanı, Fahir, kültür bakanı olmak ister misin? Ben mi? Yoksa kendi ülkeni mi açmak istiyorsun sen? Ya de? abi ben de sonuçta ben de yavaş yavaş benim ülkemin kurduğu şazımı. Bence sizin de yavaş yavaş ülke planlamanız için vakit geldi de geçiyor. Yani sadece benim bizim... ülkemin ilk planlarından bir tanesi senin ülkeni işgal etmek olacak. Bak, bu sanet. Bu sanet. haritadan İzlanda ile Pakistan arasında. Trıkonya'nın AB üyelik süreci ne durumda demiş Ozan Bey? AB'yi biz kurduk oğlum. diyerek cevap veriyorum ben Yani normalde Dışişleri Bakanımızın bunu babasının yani fikriydi da. abi. AB diye şu anda adlandırılıyor ama. Ben de şu kadar biliyorum. Uşal De Gaulle zamanında şey der o. Bir AB kurak ya diyen adam. Hı. Babam değildi, babamın babası. Ataspor yok mu demiş Alp Bey? Ataspor'u Ataspor. Halı saha. Halı sahı mı? Halı sahalar var ama yani çok ha, da tatlı. Futbola meraklısınız ama 150 bin e, nüfusu olan bir yerin 200 bin <gülüyor> stadyum vardı. 200 bin stadyum Onu aldım. az önce e, neydi? Ben kendim sevmiyorum ama ülke futbolsuz olmuyor yani hakikaten de. Futbolsuz şey, ülke mi? Stadyonun mi? adı belli mi yoksa? Vege Kayacan tesisleri. Hadi Vege evet. Hiç Tesis. olmazsa başka birisinin adını koysaydın ya. Fahir dış, Önç. Bence Dışişleri bakalım adını koy. Fah en net o. Fahir Önç spor tesisleri vallahi bak. Ülkenin en eski sporcusu. <gülüyor> e ee, bak canım benim lisansım var sonuçta yani. Lisanslı sporcuyum. Lisanslı sporcusun. Yani çok özür dilerim de. Uktay zoruna gitmesin yani. Valla biraz şey oldum ya. Uktay sen, o, de sen, şey sen hiç kendini hep geriye çektin valla. Yurt dışındaki yarınki tamamen... Başka iptal edildi var mı? yok. Ilgili. Olursa ben ileteceğim de. Eee yarınki ki gezi iftarı tamamen Trikonya'ya mı yönlensek acaba diye düşünüyorum. Var değil mi uçakla gidilebiliyor mu yoksa yürüyerek? <gülüyor> yayan ya yayan yürüyerek yürüye. ya ne uçağa şey yapıyorsun orada. Ama... mı yürüyeceğiz Pakistan'dan mı? Hindistan'dan da gelebiliriz ama bir gün olacak.